Bugün Kopenhag İklim Zirvesi'nin ve iklim orucunun dördüncü günü. Kopenhag zirvesi dün askıya alındı. Kopenhag'da her şey çok hızlı ilerliyor. İlk önce Afrikalı delegeler toplantıda beklenmedik bir eylem gerçekleştirdi. Delegeler ülkeler tarafından önerilen 2 derecelik sıcaklık artışının kendileri için ölüm demek olduğunu, artışın en fazla 1 dereceyle sınırlanması gerektiğini ifade etti. Afrikalıların eylemine diğer katılımcılar da slogan ve alkışlarla destek verdi. Delegeler İki derece ölüm demektir, halkımız ölüyor, gerçek bir anlaşma istiyoruz. Bir Afrika bir derece, siyasi bir anlaşmaya hayır gibi sloganlar attılar. Ardından Tuvalı dün daha önce sunmuş olduğu Kyoto'ya paralel gelişmekte olan ülkelerin de hukuken bağlayıcı sorumluluk almasına dair taslağının tartışılmasını istedi. Bunun, buna Çin, Hindistan gibi ülkeler karşı çıkınca Tuvalı da bu taslağı sunma hakkına dair ortak bir karar alınıncaya kadar ...toplantının askıya alınmasını istedi. Birçok ülke hukuki açıdan bağlayıcı bir iklim anlaşması yapılmadığı takdirde... ...görüşmelere devam etmeyeceklerini söylemeye e, devam ediyor. Küçük ada ülkeleri ve Afrika ülkeleri zaten her fırsatta iklim değişikliğine karşı... ...hukuki bağlayıcılığı olan bir anlaşmanın kendileri için şart olduğunu ifade ediyorlardı. Tuvalo Delegesi Ian Fry, geleceğimiz bu toplantının sonuçlarında diyerek durumu gayet güzel özetledi. Aslında bu gelişmeler olumsuz değil. Çünkü gezegenin geleceğini düşünenlerin baştan beri savunduğu yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşmaya karar verilme ihtimali böylece arttı. Nitekim toplantıda spontan olarak pek çok aktivist bir araya gelerek tuvalu lehine gösteriler yaptı. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler güvenlik güçleri de devreye girerek onları sınırlamaya çalıştı. Bakalım önümüzdeki günlerde neler gerçekleşecek? Tansiyon sanki gitgide artıyor. ABD uzun süredir yasar bağlayıcılığı politik bağlayıcılığa çevirmeye çalışıyor ve son olarak Çin'le birlikte yaptığı açıklamada bu durumu güçlendirmişti. Toplantının başında bu konunun gündeme oturması, bu şekilde gösterilerin olması ve tansiyonun artması toplantı sonunda hukuken bağlayıcı bir anlaşma çıkması açısından olumlu bir gelişme. Gelelim Türkiye'ye. Kopenhag'daki iklim değişikliği zirvesinde sunacağı iklim Değişikliği Ulusal Strateji Belgesini açıkladı. Türkiye çözüme ortak oluyor sloganı altında oluşturulan belgede sunulan hedefler, çözüme ortak olmak bir yana neredeyse Kopenhag'da bir anlaşmaya engel olabilecek unsurlar içeriyor. Bu nedenle Türkiye bu konuda aktif rol alması için kendisine çağrıda bulunan Greenpeace ve diğer sivil toplum kuruluşlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kopenhag'daki duruşumuzu belirlemek için yazılmış strateji belgesi son derece zayıf. Ayrıca Türkiye'yi iklim değişikliği gerçeğini ciddiye almayan, ...ve mücadele kapasitesini küçümseyen bir ülke olarak gösteriyor. Örneğin birçok ülke 2020 yılına kadar... sera gazı salımlarını azaltmak için kendilerine somut hedefler koydu. Ancak Türkiye'nin yol haritası olması gereken belgede... ...böyle bir hedef yer almıyor. Enerji alanında belirlenen hedefler de... ...Çin ve Avrupa Birliği hatta Güney Afrika hedefleriyle karşılaştırılınca... ...son derece küçük kalıyor. Hükümetin 2020 yılında beklenen salımlarını... En az %30 azaltması gerekiyor. Türkiye eğer bu duruşunda ısrar ederse gelecekte çözüme ortak olan bir ülke değil, anlamlı bir Kopenhag anlaşmasına engel olan bir ülke olarak anılacak. Hedefler eksik olsa da belgede önerilen politikaların pek çoğu Greenpeace'in uzun zamandır savunduğu politikalar. Ama yasal ve somut hedefler olmadığı sürece bunlar içi boş laflar olarak ...kalacağını hepimiz biliyoruz. Ayrıca nükleer ve kömür gibi Kyoto mekanizmalarında hiçbir yeri bulunmayan... ...kirli ve iklim değişikliğine neden olan enerji biçimlerine destek vermekte... De, ...Kyoto ertesi süreç için çok anlamsız ve hatta çok tehlikeli. Bunu e, bunun içerisine koymanın bile hiçbir şekilde anlaşılır bir e, yanı yok. Ve mutlaka çıkartılması gerekir. Yoksa bu konuda çok ciddi eleştirilerle karşılaşacak. Greenpeace 3 ayı aşkın bir süredir... İklim için oneminute.org adresinden Başbakan Erdoğan'ın Kopenhag'da güçlü bir liderlik göstermesi için kampanya yürütüyordu. Cumhurbaşkanının Çevre ve Orman Bakanı ile birlikte Kopenhag'a gelecek olması iklim değişikliği için güçlü bir liderlik isteği olduğunu da gösteriyor. Ancak bunu göstermek için Cumhurbaşkanı Kopenhag'a geldiğinde bu kötü ve bizi utandıran yol haritasından uzaklaşarak Türkiye'nin geleceği için yüksek hedefleri açıklar ve içindeki yanlış politikaları temizler. İklim orucunun dördüncü gününde Kopenhag'da olan bitenleri, görüş ve yorumları paylaşmaya devam ediyorum. Besin olmasa da gördüğünüz gibi enerjim yerinde ve mücadeleye devam ediyorum. Burada küçücük ülkelerin sesleri duyulurken G20 ülkesi güçlü Türkiye'nin sesinin duyulmaması beni açlıktan çok daha fazla etkiliyor. Orada kimse var mı? Kopenhag İklim Zirvesi'nin dördüncü günü. Gezegenin geleceği için toplantı devam ediyor. Sağlıcakla kalın.